Konumuz müşrik kavimlerin İslamına hükmetmek, kafirlerin İslamına hükmetmek olacaktır. Tabi meseleye geçmeden önce inşallah bir iki tane soru mahiyetindeki cümlelerle meseleye dair birazcık tefekküre insanları itmeye çalışacağız inşallah. Bugünkü şirk tayfelerinin birçoğunun ekserisinde... İslam'a dair bazı alametler bulunmakta ve küfre dair de bazı ameller hepsinde bin bir çeşit mevcut bulunmakta. Şimdi biz bu insanların İslamına mı hükmedeceğiz? Bir takım İslam'a alametler var diye. Yoksa küfürlerine mi hükmedeceğiz yaptıklarından dolayı? İşte meselemiz bu inşallah. Öncelikle bilindiği gibi malum olan bir şey var ki Arap müşrikler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı günlerde bilinen bir halleri vardı ki Allah subhanehu ve teala da bize ayette bunu haber veriyordu Rabbimiz Celle ve onlar hakkında dedi ki onlar ne zaman denize çıksalar dedi denizde onlara büyük dalgalar yakalasa dini Allah'a haskılarak kılarak <gülüyor> ihlaslı bir şekilde Allah subhanehu ve teala ya ne yaparlardı dua ederlerdi onlar karaya çıktıklarında o ihlaslı hallerini, ibadetin çeşitini sadece Allah'a yapmak olan ihlastan ayrılıp karada Allah ve teala'ya ortak koşarlardı. Şimdi soru burada şu, biz insanları düşünmeye davet ettiğimiz şey şu. Mümkün müdür ki müşrik Araplar, biz onlardan duyduğumuzda denizde <gülüyor> ihlaslı bir şekilde Allah'a dua ediyorlarken İslamlarını hükmedeceğiz. Daha sonra kara çıktıklarında küfür işlerlerse tekfir edeceğiz diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü dua İslam'ın alametlerinden bir tanesi. İslam şiarlarından bir tanesi. Allah'a ibadet şekillerinden bir tanesi. Tıp bu bugünkü topluluk gibi. Mesela bugünkü toplulukta camide beş vakit namazda belki ihlas da Allah'a namaz kılıyordur, ibadet ediyordur. Daha sonra gidip ibadetin bir çeşitini Allah subhanahu ve teala'dan alıp beşere sarf ediyordur Tıpkı bu Resulullah sallam dönemindeki müşrikler gibi. Peki Resulullah sallam o dönemde böyle yapan müşriklere yani ibadetin bir kısmını Allah ve Teala'ya bir kısmını da putlarına yapan müşriklere Allah'a sarf ettiği bir iki ibadetten dolayı İslam hükmü mü verdi? Onlara İslam la mı hükmetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İlk sormak istediğimiz ve insanları düşünmeye davet ettiğimiz nokta. Burasıdır. Tabii ki sorunun cevabı malumdur. Ee, kesinlikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların ihlasla Allah'a dua etmelerinden dolayı İslamlarına hükmetmedi. Onlara itibar ettiği şey Allah subhanahu ve teala'ya e aralarında vasıtalar edinmeleri şirkiydi. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların hepsine ne yaptı? Ee, küfürle hükmetti. İkinci nokta olarak. Yahudiler Nebi Salahaddin olduğu günlerde Medine'deydiler. Zaten Medine'ye gelip yerleşme amaçları da bir peygamber çıkacağını biliyorlardı. Aramızdan olsun diye gelip Medine'ye Yesrib'e yerleştiler. Onlar da la ilahe illallah diyordu bu Yahudiler de. Onlardan da bilinen bir gerçektir, gerçektir ki onlar la ilahe illallah diyorlardı. Bütün siyer kitaplarında ve alimlerin kitaplarında akıllara da vardır. Onlar La ilahe illallah diyorlar, Allah'tan başka ilah olmadığını zikrediyorlardı. Fakat e, onların küfürleri peygamberin risaletini kabul etmekti ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Allah sallallahu aleyhi sellem, e, seni kendi öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar peygamber olduğunu biliyor, biliyorlar diyor. Ama buna rağmen ittiba etmediler peygambere ve küfre düştüler. La ilahe illallah demelene rağmen. Peki Yahudilerin bu halinden dolayı, sadece La İlahe illallah demelerinden dolayı biri çıksa dese ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslümin ittifak etti hadiste ''Umirtu an uqatilen nasi hatta yakulu La İlahe illallah. İnsanlarla La İlahe illallah deyinceye kadar, bunu deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Feyda qaluha'' bu kelimeyi söylerlerse ''asımu minni dima'ehu ve anvalahum illa bihaqe ve hesabih'' ve hesabum ala Allah. Eğer bunu söylerlerse benden mallarını ve kanlarını korumuşturlar. Ancak İslam'ın hakkı hariç, hesapları Allah'a kalmıştır. Peki Yahudilerle la ilahe illallah dediler diye bu hadisi istidlal edip nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletini kabul etmeyip küfre düşmelerine rağmen biz Yahudiler Müslüman da İslam'larını hükmedelim mi diyeceğiz? Tabii ki aklı başında elimden zerre kadar nasibi olan hiç kimse böyle bir şey sözde bulunmayacaktır ki İcmaili Yahudu Hristiyanları tekfir etmeyen de kafirdir. Kadıyatın naklettiği şifa kitabındaki ile bu sabittir. Ama hadisin zahirine bakıldığında sanki La İlahe diyenin kurtulduğu La İlahe diyenin sadece mücerdet bu lafızı söylemekle insanın kurtulacağını dair sanki bir e, zihinlerde ilk bakıldığında bazı fikirler ne yapıyor? Uyanıyor. Ve bazı cahiller de birazdan bu hadisin tevilleri şerhleri gelecek. Bu hadisi istilal ederek Allah'a küfrünün her çeşitini işleyen müşrikleri, Allah'a şirkin her çeşitli bulunan asrımızın müşriklerini bu hadisi istilal ederek La ilahe illallah demeleriyle İslam'a girdiler. Sonra işledikleri küfürlerle mürtet oldular gibi saçma sapan görüşlerde bulundular. Gene bizim sorup düşündürmek istediğimiz Başka bir kısım da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Sahih hadislerinde var olan kimle ilah ilahe derse cennete girer gibi Lafızlar olan hadislerde Apaçık olmasına rağmen Neden Medine'deki Yahudilere La ilahe illallah demelerine rağmen İslamla hükmetmedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Veya müşrik Araplara Değil mi? amcasından La İlahe İllallah söylemesini talep etmişti. Ve komşusu Yahudi ölen komşusundan da bunu söylemesini kabul etmişti. Söylemesini talep etmişti. Amcası La İlahe İllallah deyince kabul ediyordu. <gülüyor> Ama Yahudi komşusundan neyi kabul etti? Muhammedun Resulullah kısmını kabul etti. Birazdan ikisi arasındaki de fark gelecektir inşallah. Yani bizim burada düşündürmeye çalıştığımız ve insanlara anlatmaya çalıştığımız nokta şurasıdır ki İnsanların bazı ibadet çeşitlerini Allah subhanehu ve teala'ya irad etmeleri ve bazılarının da putlarına bazılarını sarf etmeleri onların İslamını hükmettirmez. Yani bir iki çeşit ibadetin Allah Subhanahu ve teala yapılmasıyla insan Müslüman hükmünü almaz. Bu muhakkik ekseri ulemanın kavlidir. Bunları inşallah alimlerin sözleriyle teferruatlı bir şekilde açıklamaya çalışacağız inşallah. E, <gülüyor> Alimlerin bu noktadaki tevillerine ve kavillerine geçmeden önce Şeyh Muhammed İbn-i Abdülvahab Rahim olan e, bir Risalesindeki ufak bir alıntıyla inşallah bu meselenin tağutu, inkarın, kufru bit tağutun ile alakalı bir pasaj okuduktan sonra e, ehl Sünnet ulemasının bu az önce okuduğumuz hadisler hakkındaki tevillerini aktaracağız inşallah Şeyh Muhammed diyor ki Ailem yarhamukallah Ey Allah sana rahmet etsin. Enne ve lemâ el küfrü bi't tâğut Allah'ın Âdem emrettiği ilk şey tâğutu küfretmek, Allah'a iman etmek ve delil bu söylediğimizde de Allahu subhâne ve teâlâ'nın şiz özü delildir. Ve lekad ba'atnâ fî Her ümmete Allah'a kulluk edin tâğuttan sakının diye bir peygamber gönderdik. Fe emme bi't <gülüyor> Tağutu inkâr etme sıfatı ise ente a'taqide bi'tlan ibadeti ghayrallah Allah'tan başkasına ibadetin batıllığına itikat etmen ve ta'trukuha onu terk etmen ve tu'kefru ahlehu ve tu'adihim ehlini tekfir etmen ve onları düşmanlık yapmandır. Ve <gülüyor> memane'l imanü billah Allah'a imanın manası ise ente ta'qide enallahü'l ilahü'l me'budu vahdehu dun ma vahde siwa. Allah subhanahu ve taala'nın Te tek ibadet edilmeye layık olan ilah olduğunu, onun dışında başka kimsenin ibadete layık olmadığına itikat etmen ve takallasa cemi'an wal ibadet kulluha lillah ve ibadetin bütün çeşitlerini Allah subhanehu ve teala'ya khas kılmandır. Ve tenfiyan kullu me'abudun sivahu ve onun dışında bütün ibadet edilenleri iptal etmen, nef yetmen ve tuhibbu ehlul ikhlas ve tualihim. İhlas ehlini sevmen, onlara dostluk veslemen ve tuvgidu ehl şirk ve tu'adihim. Şirk ehline buğz ve onlar düşmanlık yapmalıdır. Ve hâzi milleti İbrahim elleti seffehe men râgîv anha. İşte bu İbrahim'in milletidir, dinidir ki akılsız, ahmak ancak ondan ne yapar? Yüz çevirir. Ve hâzi hiyel-usvetul hasene elleti biha fi kavli Taala Bu Güzel örnekse Allah ve Teala'nın şu kavlinde haber verdiği gibidir. Katikanetlekum usvetun hasenetun İbrahim vel Sizin için İbrahim ve beraberindekilerinde güzel örnekler vardır. E-kalu li kavmihim Onlar kavimlerine dediler ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. Gafarna bikum sizi tekfir ediyoruz ve bada baynena ve Sizinle bizim aramızda sonsuz bir düşmanlık ve buz başlamıştır. Ebeden Hatta billahi vahhu Ta ki Allah'a Tevhid üzere ibadet edinceye kadar. <gülüyor> tağut genel bir isimdir ki Allah'tan başka ibadet edilen her şeydir. Vara diye bir ve bu ibadetten razı olan kişidir. Fa wa taghutun min ma'budin aw matbu'in aw Allah ve resulün taatı dışında ibadet edilen, ittiba edilen ve tabi olunan her şeydir. Velem yebil kennel insan ma yasiru mu'minen billahi illa kufrun bitaghut. İnsan ancak tagutu inkar etmekle ne olabilir? Mümin olabilir diyor şey. Kavluhu taala amen yakfur bi't-taghut ve lan alim iman ederse kopması mümkün olmayan sapasağlam kulpa tutunmuştur Allah hiçtendir bilendir vel urvetul wutka şehadatu kopmayan sağlam kulp la ilah burada ve hum tutamut tadamminatu linnef Nefi ve ispatı yani la ilahe illallah içinde var olan şeyleri kapsamaktadır. Tenfî cemî anvâl ibâde anı gâyrillâh la ilahe la ilahe illa la ilahe kısmı Allah'ın dışında ibadet edilen bütün her şeyden ibadeti iptal etmek, nefret etmek ve tutbitu cemî anvâl ibâde kulluhâ lillâhi vahdehu lâ şerîk leh illallah. İllallah kısmı da ibadetin bütün çeşitlerini sadece Allah subhânâ ve teâlâ yapmayı e, ispatlamak manasına gelmektedir. Evet, Şeyh'in bu sözlerini aktardıktan sonra İslam'ın özet olarak ne manaya geldiğini anlatmaya çalıştık, anladık. Demek ki İslam kufru bit tağut, el imanü billah imiş ve bunu gerçekleştirmeyen insan da iman sıhhat bulmamıştır. Peki, şimdi burada bazı şüpheler getirildi. İnsanlar dediler ki bugünkü insanlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar, tağutu inkar etmeyenler işte namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar hayırlar yapıyorlar bunlar onların İslamlarına delalet etmez mi? onların İslamlarına delalet eden karineler değil mi? ve bu söyledikleri söze de mutlak olarak işte hadislerde gelen kimle la derse cennete girer hadislerini falan delil getirdiler peki bunlar hani gerçekten hakiki manada itibar edilecek karineler mi, deliller mi? inşallah teala alimlerin sözleriyle bunları anlamaya çalışacağız. İlk şerh etmeye çalışacağımız hadis: "Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilahe İnsanlar "la ilahe deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. "Faman qala la ilahe illallah kim la ilahe illallah der ise fekad asama minni maluhu ve nefsuhu." Malını ve nefsini benden korumuştur. "illa bi haqqiha ve hisabu Ancak İslam'ın hakkı hariç hesabı da Allah'a kalmıştır. Evet bazı cahiller ilimden nasibi olmayanlar bu hadisleri delil edinerek dediler ki La ilaha illallah diyen adam İslam'a girer her ne hal üzere olursa olsun dediler. Kalen imam nevevi rahimullah inde li sahih muslim müslüme şerhinde imam ve rahimullah dedi ki Kalen imam khattabi rahimullah khattabi dedi ki malum anna murad bıhaza ahlul avsan don ahlil kitab bu hadiste La ilaha illallah diyene kadar dan kas dedilen murad edilen Putperestlerdir, ehli kitap değildir dedi İmam Hattabi. لِأَنَّهُمْ يَكُولُونَ la لا إِلَٰهِ اِلَّى Çünkü ehli kitap, la ilahe illallah derler. ثُمَّ Ama buna rağmen onlarla savaşıldı. وَلَا يُرْفَعَ عَنْهُمُ السيف. Onlardan kılıç kaldırılmadı. Yani Hattabi'nin de değindiği gibi zaten ehli kitap, la ilahe illallah diyordular. Onların küfürleri Muhammedun Resulullah kısmındandı. Bu yüzden hadisin zahirine bakıp la ilah illallah dediler diye onların kanları malları korunmuştur kimse ne yapamaz diyemez. Bu hadisteki murat la ilah illallah aslen hiç zikretmeyen Mekke müşrikleridir. Putperest olanlardır. Bunlar aslen la ilah illallah kelimesini ne yapmazlar. Hiç ikrar etmezler. Burada murat Onlardır kastedilen onlardır diyor İmam hatta demek ki bugünkü cahillerin anladığı gibi mücerret her önüne gelenle la ilahe demesiyle İslam'ına hükmedilmez. Ve قال القاضي رحمه الله dedi ki ihtisasu asmatul mali vennfs biman qala La ilahe diyenden, nefsin ve malın korunmasının özelliği nedir? İmana icabetin tabiridir diyor. Yani hadiste kimler la ilahe derse, yani kim imana icabet ederse. Ki imanın birçok gerekliliği var, öyle değil mi? İman nedir dedik? Kufru bit tağut, el imanü billah'tir yani. Önce tağutları red, ondan sonra Allah subhane ve teala nedir? İmandır. Yani la ilahe illallah, hadisin lafızlarına geçen bu la ilahe illallah kadiyyadın yanında sadece imana icabetin bir tabiri olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kullanılmıştır. Yoksa bütün cemiyet İmanın bütün tafsilatını yapmaktadır taşımaktadır. Ve ennel murad bihaza müşrikul arab ve ehlel outan. Buradan murat bu hadiste kimler ilah ilah derse malvacını korunurdan kasıt putperestler ve müşrik Araplar la يو... ve Allah'ı birlemeyenlerdir. Aslen hiç bu kelimeyi ikrar etmeyen, hiç bu kelimeyi ikrar etmemiş olanlardır dedi. Vahumkano İslam ve ku'itilu Çünkü onlar ilk İslam'a davet edilenlerdi ve ilk de bu yolda. Fa'amma فأما... devam ediyor kadiyat. mimmen Ama tevhidi ikrar eden kafirler ise fala yektifi fi asmeti bi kavli la ilaha illallah sadece la ilaha illallah demeleri onları ne yapmaz onların koruma altına almaz diyor tıpkı bugünkü müşrikler gibi bu müşrikler de la ilaha illallah aslan ikrar eden müşriklerdir izekan yaqulaha ayar bu kelimeyi la ilaha illallah kelimesini nerede derse fi kufrhi küfrüyle beraber derse vehi min itikadihi bu itikadındandır feleyderkec ca fil hadis alakhir Başka bir hadiste bu yüzden şöyle dedi: "Ve enni Rasulullah ve yukimü's salah ve zeka." Başka bir hadis rivayetinde kimle "La ilahe illallah" der, benim Allah'ın resulü olduğumu kabul eder, namaz kılar, zekat verirse bakın şeriatın diğer ahkamında ne yaptı sırayla Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diğer rivayette saydı. Yani bunlar sadece imana icabetin bir tabiri. "La ilahe illallah" diyenden malın ve canın korunmuş olması ifadesi sadece imanın bütün şubelerine e, im iman etmenin gerekliliğine sadece bir ibaredir. E, yoksa mücerred sadece lafız değildir. Vallahu e, alem. Sonra İmam Neve ve Rahim Allah devam ederek şöyle dedi. Kultü ben derim ki ve lebutta ma hâze iman imani bi jami ma ce'e bihi Bununla beraber kesinlikle şu gereklidir ki Peygamberin getirdiği bütün her şeye iman gerekir diyor. Ke fi rivayetin uhra. Başka bir rivayette de şöyle geldi. Ebu Hureyye'den bu rivayette ''Hatta yeşhadu en la ilahe illallah'' ''Tâ ki insanlar la ilahe illallah'a edip ve yu'minu bi'' ''Bana iman edip ve bime ciktu bihi'' ''Benim getirdiğim her şeye de iman edene kadar'' Bakın hadisin lafızı açık. Benim getirdiğim her şeye iman edene kadar ne, ne yapmakla emrolundu Nebi Salsam? Savaşmakla emrolundu. Bu da neyi gerektirir? Bütün küfürlerden, bütün tağutlardan beri olmayı da içinde kapsamaktadır. En güzel, en açıklayıcı söz İbni Hacer Allah'ın sahibi Buhari yaptığı şerhinde Fethülber'deki şu kavlidir. Diyor ki, Ennel kafir. Eğer bir kafir putperes veya iki ilaha ibadet ediyor bugünkü topluluk gibi hem Allah'a ibadet ediyorlar hem de Allah'tan başka putlarına. Leyukirru bil vahdaniyyah ama bu bütün topluluktan farkları şu onlar asla hiç la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememişler. Ve izâ kâle lâ bu bu bu, bu putperes hiç bu kelimeyi söylemiyorsa eğer la illallah derse hükme bir İslam'hi, on İslam'ını hükmedilir. Tüm meyucbüro ala kabulü cemiy al ahkam İslam sonra bütün İslam'ın ahkamını kabul olur, zorlanır. Vayuber rahmin kulu dini yuhalifu dini İslam ve İslam dininin dışındaki bütün batıl dinlerden beri olmaya, onları tekfir etmeyi, onlardan uzaklaşmayı ne yapılır, ne yapılır diyor, ee, zorlanır diyor İbn Hacer ve devam ediyor. Ama mankana muqiran bil fakat her kim Allah'ın varlığını yani la ilahe illallah ikrar ediyor, munkere'n-nubu ve ama peygamberin mesela nubuvetini inkar ediyor. Bu da küfrün bir çeşididir sadece. Fe innehu la yuhkam bi islami hatta yaqul Muhammedur Rasulullah. Bu adam la ilahe illallah dese de Muhammedur Resulullah kısmını ikrar edene kadar ne olmaz İslam'ına hükmedilmez ve in kana ya'taqutu enne'r risalete Muhammed li'l-arab eğer itikat ederse Muhammedin Aleyhisselatu vesselam risaleti sadece Araplara hastır. Bütün işte insanlara değil. Damla ilahelillallah Muhammedur Resulullah diyor ama diyor ki Muhammed sadece Araplara gönderilmiştir. Velabutta en yakuli bu adamın da İslam'la hükmetmek için kesinlikle ne demesi lazım? Muhammed bütün Araplara bütün insanlar resul olarak gönderilmiştir demesi lazım. Fe in kenekefer ve juhudi vacib ve istimah muharram. Hayatta cünyar cema ita kadahu eğer küfrü bir şey bir vacibi inkar bir haramı mübah görmekse onun ondan dönüp dönmesi ve buna itikat etmesiyle ancak ne olur diyor İslamına hükmedilir. Yani adamın küfrü namazı terkse namaz kılmasıyla İslamına hükmedilir. Adamın küfrü zekatı inkarsa zekatı eda etmesiyle İslamına hükmedilir. Adamın küfrü teşriği Allah subhanahu ve teala'dan başkasına vermekse teşriği Allah subhanahu ve teala'ya verdiğini ikrar etmesiyle İslamına hükmedilir. Adamın İslam'dan çıkması kabirlere ibadet ise bunlardan beri olduğunu beyan etmesiyle ne olur? İslamına hükmü, hükmü olunur. Bu de İbn Hacer Rahimahullah'ın e, Sahih Bukhari'ye yaptığı şerhte e, naklettiği görüşüdür. Yani buraya kadar aktardığımız Nevevi'nin sözü olsun. İbni Hacer'in sözü Kadı Hatta Hattabi'nin hepsi muhtabar alimler. Bu alimlerin hepsinin sözlerinde ne yapmışlar dikkat edin? Bu insanlarla la ilahillallah deyinceye kadar veya işte kimler la ilahillallah derse gibi hadisleri ne yapmışlar? Kesinlikle tevil etmişler. Kesinlikle demişler ki burada Murat aslen bu sözü hiç ikrar etmeyen müşriklere ait sözlerdir demişler. İkinci olarak açıklamaya çalışacağımız hadis ise Usama İbn Zeyd hadisidir. Usame İbnü'z-Zeyd radıyallahu teala anhu dedi ki: Bu ithna sallallahu aleyhi ve sellem ila unasi min Hurukat. Nabi sallallahu bizi Cuhayna'ya gönderdi. Onlara Hurukat deniyordu demiş. Bir yerin adı tabii ki. Ağaçların olmadığı bir bölgenin adı. dedi ki: Fe taytu ala raculin minhum fe zehabtu at'anehu. Ba'dami yanına geldim. Bir adamın yanına geldim ve adamı kötülemeye gittim. Yani adamı şer öldürmeye niyetleniyor. fakale la ilahe illallah. Adam la ilahe illallah dedi. Feteantuhu Ama bunu kabul etmedim. Adamı öldürdüm. Feci'tu ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem faykbartuhu billaylik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim Bunu haber verdim. fakale Katlette o ve şehit an la ilahe illallah la ilahe illallah dedikten sonra mı onu öldürdüm? Gultu ya Rasulallah inneme faale zalike taavudan. Dedim ki ya Rasulallah bunu korktuğundan sığınmak için yaptı kale fehelle shakkaka an kalbihi kalbini mi yardım dedi İşte cahillerin kendilerini istidlal ettikleri fakat Allah'ın anlayıştan mahrum bıraktığı e, bu zır cahiller e, bu hadisi de e, tabii ki kalbinde hastalık olduğu için ya bu hadisin şerhlerine bir bakalım. Alimler burada ne demişler? Bu hadisi nasıl anlamışlar gibi bir dertleri olmadığı için kalbinde hastalık olduğundan ve vurduklarına yapışmak e, gibi bir dertleri olduğundan dolayı hemen hadisin zahirine yapışıp diyorlar ki bakın la ilahe illallah diyeni öldürdüğü için sahabe peygamber sen, sen kalbini mi yardın diyor. Ondan sonra bu insanlar açık güneş gibi üzerinde icma olan küfürleri işleyen insanların e, la ilahe illallah demelerinden dolayı Müslüman olduklarını, dinden çıkmadıklarını iddia ediyorlar. Allah onlara hidayet versin. Bu hadisin şerhinde İmam Beğavi şerhi sünnede 10. ciltte ee, şu babın başında açıklamalarda bulunu, bulunuyor. Tahrimi katli ile aslamı ale hangi din üzere olursa olsun Müslüman olanın teslim olanın öldürülmesinin haramlığı babı diye bir bab başlığı açmış ve diyor ki herde hadis muttefakun ona bu hadisin e, Sıhhatinde ittifak vardır ve fihi delil bit an katlihi eğer kafir Tevhid kelimesini konuşursa ondan kılıç kaldırılır diyor. Vaqal el Imam devam ederek dedi ki Wa hada filveteni. Ama bu hüküm kimin içindir? Putperes içindir. Hangi putperes elledi ya taqidet tevhid? asla hiç tevhidi ikrar etmeyen bir putperes içindir. İdeate bir kelime tevhid, ama bu putperes e, tevhid kelimesiyle gelirse yokken bir İslamihi İslam'ına hükmedilir. Tüm meyuc bir olaça iri şerah itil İslam sonunda İslam'ın diğer şartlarına zorlanır. Ve ama ben tevhid ama bu kafir taifelerden her kim tevhidi ikrar ediyorsa bugünkü topluluk gibi. Lakin nehu yin risale fakat küfrü mesela rıssaleti inkar etmekse, falay hükmen bi İslam bi bi mujarreti kelime tevhid. Sadece kelime tevhidi ikrar etmesiyle İslam'ına hükmedilmez. Hatta Yakûlü Muhammedan olsunullah, Muhammed, Muhammed Allah'ın Rasûlüdür deyip o dinlen çıktığı noktadan tekrar geri girene kadar. İslam'ına hükmedilmez. Fe iza qala ha Bunu söylerse İslam'ına hükmedilir. İlla ancak en yekune minellezine yekuluna Muhammedun mubayyutun lilarab khas. Ancak şöyle diyenlerdense gene İslam'ına hükmedilmez. Muhammed sadece Araplara gönderilmiştir. Fe inne idin işte o zaman la yuhkam bi islamihi bi mujarrad el ikrar bil risale. İşte o zaman sadece la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesiyle de İslam'ına hükmedilmez. Hatta yuqirru تاكي شنو يكراردجك أنه مبعوث إلى كافة الخلق bütün yaratılmışlara gönderilmiş olduğunu ikrar edene kadar bu kişinin de İslam'ını hükmedilmez. Sin ve yüstahbu en yumtihanna bil ikrar bil ba's ve min dini İslam. Sonra bunu ikrardan sonra imtihan edilebilir ve bütün İslam'ın dışındaki dinlerden teberrü etme ne yapılır İcbar edilir, zorlanır. Ve kedere'l murtet yaudu ila'l İslam an dinin elladi ilehi. İşte bu şekilde mürtet İslam'dan çıktığı şeyle tekrar İslam'a döner. Yani bu çok önemli bir kaidedir. Yani insan neyle İslam'dan çıkıyorsa ancak ondan beri olduğunu ya ameliyle ya sözüyle beyan ederek ne yapabilir tekrar İslam'a döner ancak öyle İslam'ına hükmederiz. Bugünkü topluluklar teşrihi Allah subhanahu wa alıp beşere vermekle, bugünkü topluluklar zarar ve faydayı ölülerden beklemekle, bugünkü topluluklar buna benzer birçok küfürleri Allah subhanahu wa Allah subhanahu teala karşı işledikleri birçok küfürleri ile İslam'dan çıkmıştırlar. Ne zaman ki bu topluluktan biri bu yaptığı küfürlerden teberri ettiğini beyan eder. Gerek ameliyle gerek kavliyle işte o zaman ancak ne olur? İslamına hükmedilir. Yoksa mücered La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah lafzıyla İslamlarına hükmedilmez. Çünkü bundan inandıklarla La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah'ın içinde teşri insanların hakkıdır. İşte ölüler insanlara fayda verir vs. birçok şirki itikatta da bu kelimenin beraberinde insanların zihinlerindedir. Böyle bir La İlahe İllallah Muhammed Resulullah hadislerde bahsedilen La İlahe İllallah Muhammed Resulullah değildir. Bu ekseri muhakkak ulemanın kavlidir. Gene bu meselede getirilen başka hadislerden bir tanesi de şudur ki bu bize delildir. Kuvvetli bir delildir. ''Men kale La İlahe İllallah'' Kimler ilah der ve Allah'tan başka ibadet edilen ne de reddederse. Bakın bir kayıt getirdiler ilah demenin peşine. Allah'tan başka ibadet edilen her şeyi reddetmek ki bu imanın tamamını kapsayan bir meseledir. Harama maluhu ve damuhu ve hesabuhu alallahi azza ve cel. Malı ve kanı haram olmuştur. Hesabı da Allah subhanahu wa taala'ya kalmıştır. Şeyh Muhammed İbn Abdullah bu hadisin şerhinde diyor ki: "Haza min ma ma'na la ilaha illallah." Bu la ilahe illallah manasını açıkladan en yüce hadislerden bir tanesidir ve "innehu lam yec'al biha mücerret bu kelimeyi telaffuz etmeyi malı ve kanı koruma sebebi kılmadı. Bel Bu, bilakis vele ma'rifetun ma'anaha ma'alavziha. Bunun manasını bilmeden sadece lafızlarını söylemeyi de ne kılmadı? Onun kanını ve malını koruyacak şey kılmadı. Bel valel ikrarü bizelik. Bunu ikrar etmeyi de S sadece dile getirmeyi de malın ve kanın korunması vesilesi kılmadı bel ve la keunehi şirksiz bir şekilde sadece Allah Subhanahu ve Teala'ya dua edip ona ibadet edene kadar ancak ne olur. Malı ve kanı haram olur. Ta ki ne yapacak? Allah'tan başka ibadet edilenleri burası çok önemli. Yudifu ila küfr. Onu küfre izafe edecek. Yani kafir olduklarını Allah'tan başka ibadet edilenlerin kafir olduklarını beyan edecek, onları tekfir edecek ve in şekke av ama onları küfre nispet etmekte onları tekfir etmekte şüphe eder ya da durursa <minsan> lem yuhrem ve damuhu malı ve kanı haram olmaz diyor Allahu ana de güzel açıklamış. Torunu Şeyh Abdurrahman kitab-ı tevhid şerhinde Fetul Mecid'de şöyle diyor. Bu hadisi naklet naklettikten sonra ehl-i sünnet nebi sallallahu aleyhi ve sellem malın ve kanın korunmasını bu hadiste iki şeye bağladı. Avval birincisi "Kavlula la ilahe illallah an ilmi ve yakin" كما هو قايد في قبلها في غير ما حديث كما تقدمe. Allahu Allah Resulüne salatu vesselam diliyle "La İlahe illallah ilim ve yakin üzere e, bu sözü söylemeyi başka geçen hadislerde kayıtlar getirerek e, bazı şartlara bağladı. Çünkü bu hadisin farklı lafızları var. Kim la İlahe illallah dersin diye tek bir lafız yok kimle ilahil Allah derse kimle ilahil Allah bilerek söylerse kimle ilahil Allah söylerse gibi başka lafızlarla kayıtlar getiriyor. Ve sen ikincisi elkufr ibi meryubedu min dunillah. Allah'tan başka ibadet edilenleri küfür etmek, onları tekfir etmek falan yektifi bir lafızın muciret anılmaya ne sadece mücerret lafız değildir, manasının dışında bellebudda min kavliha ve amel biha bu sözü söylemek ve gerekleriyle de amel etmektir bu hadislerde kastedilen ki Şeyh Abdurrahman şöyle bitiriyor sözünü bu Allah سبحانه şu sözündeki ayet şu sözüyle de ittifak halindedir feme yoktur bita'qutu wa yu'min billah fakat istemse ki bela rwa tarwuzka alam fise malahe kim ta'qutun kereder iman ederse kopması mümkün olmayan sapa sağlam kulp'a tutunmuştur. gene başka bir yerde şöyle diyor kultü dedim ki efad al hadisi ann insan قد يقول لا اله الا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله انسان لا اله الا الله derse ve Allah'tan başka ibadet edilenleri tekfir etmez reddetmezse felem ya'ti bima yasem damı damı o malı ve kanı gibi delalet ettiği muhkemat muhkem ayetlerin ve hadislerin delalet ettiği şekilde onun malı ve kanı olmaz korunmuş olmaz gene şehadet lafzını nutk Konuşmak noktasında bahsederken şöyle diyor: Wa kavluhu men shehid an la ilaha illallah. Kim la ilaha illallah şahadetini yerine getirirse sözü, ey yani mentekelleme birer ağırfen limağna he. Her kim bunun manasını bilerek konuşur, amilen bir muhtade he, ve vahiren. Gerek batinan gerek zahiren gereklilikleriyle amel ederek. E, bu sözü söylerse. Ve bu da fiş şahadetini, ve ve amel bir medlulü kesinlikle bu iki şahadetten de olacak ilim, yakin, amel e, ve delilleriyle birlikte amel olacak. Kemalallahu taala, Allahü Vatana ve Teala'nın dediği gibi, fâllem enne hulem bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah ilmi ne yapıyor bu ayette emrediyor ve kavle teala gene Allah Vatana ve Teala'nın şu sözü de buna apaçık bir şekilde delalet ediyor. Bu ayette Zuhruf Suresi 86. ayet çok önemli bir ayet. İlla men şehide bil hak Kim hakka şehadet ederse ve hum ya'lemun. Ve nasıl şehadet edecek? ilim üzere şehadet edecek. Kim bilerek şehadet ederse. Yani bilmeden cahilce bu kavlin söylenmesi ayetin de delalet ettiği şekilde hiçbir faydası yoktur ve Şeyh Abdurrahman şöyle devam eder: "Amma nutqu biha min ghairi maa'rifeti lima'naha, walla yakin, walla amel bima taqtadihi min al-barah min al-shirk, walla iqlas al-qaul, walla amel. Eğer bu sözü söylemek manasını bilmeden, yakin olmadan, amel gereklilikleriyle olmadan, şirkten ve ehlinden berat olmadan ve söz ve ameli iqlasla Allah سبحانه و yönetmedikçe قَوْلُ قَالْبُ وَالْلِسَنِ Sözün ve kalbin, dilin ve kalbin sözü وَالْاَمَلُ الْقَالْبُ وَالْجَوَارِهِ Azaların ve kalbin amelleri olmak üzere bu kısımları yerine getirmeden sadece manasını bilmeden telaffuz şeklindeki bu kelimeyi nutuk etmek فَغَيْرِ نَافِيٌ بِالْاِجْمَاءِ icma ile kişiye ne yapmaz diyor şeyh fayda vermez diyor bu noktada icma naklediyor bunlar çok önemli e, nakillerdir kardeşler demek ki yani bugünler La İlahe İllallah insanlar La İlahe manasını bilmedikleri için Muhammed Resulullah manasını bilmedikleri için ne olmadılar e, İslam'a girmediler burada bazı itirazlar gelebilir yani şu anda itirazları duyar gibiyim müşrikler de bilmiyordular gibi. Öyle bir şey yok. Müşrikler çok iyi anlıyorlardı. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi tevhidi onları çok iyi anlatmıştı. Delilimizde Bukhara ve Müslim ittifak ettiği ettikleri şu hadislerdir. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Kul ya illallah dediğinde Ey amcacım la ilahe illallah de dediğinde Ebu cihil ve yanındaki diğer kafirler Ebu Talib'e Abdülmuttalib'in abdül dininden yüz mü çeviriyorsun? Ya Ebu Talib diye cevap veriyorlardı. Mücerret lafız olmadığını Ebu Cehil bile biliyordu yani. O yüzden biliyordu ki La İlahe İllallah demek Abdülmuttalib'in dininden yüz çevirmeyi beraberinde gerektiriyordu. Yani Muhammed'in dinine girmek aleyhissalatü vesselam var olan bütün batıl <gülüyor> dinlerden beri olmayı da beraberinde getirdiğini Ebu Cehil bile bugünkü cahillerden daha iyi ne yapmaktaydı, bilmekteydi. Allah hidayet versin. Caher gereken gereken Buhari Müslim'in tahric ettiği İbn Ömer'den bir hadis de şudur. Kâl eresûlullah s.a.v. umirtu en uqâtilan nâs hattâ yeşhadû en lâ ilâhe illallah ve enne Muhammedur Ben insanlara lâ ilâhe illallah Muhammedur rasûlullah deyince ve yuqîmûs salâte ve yu'tûz-zekâte namazı kılıp zekâtı verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Ve in fe'alû zâlike asemü minnî dimâ'ahum ve Bunu yaparlarsa benden mallarını ve kanlarını korurlar. İllâ bi hakkı yah ve hisâbuhum 'alallâh. Ancak İslam'ın hakkı hariç ve hesaplarda Allahu Teala'ya kalmıştır. İmam Bağdadi rahimeullah bu hadisin şerhinde gene diyor ki "Hada hadisun muttefakun ala sihhatihi bu sıhhatinde ittifak olan bir hadistir. Ve kavluhu hatta yaqulu la ilaha sözü ise aradı bihi ibadatu'l avsan dun ehli'l kitab." Burada kasıt ehli kitabın dışında La ilahe illallah hiç ikrar etmeyen putperestlerdir. لأنهم يقولون لا ilahe illallah Çünkü ehli kitap لا ilahe illallah der ثم لا يرفع عنهم Onlardan kılıç kaldırılmaz buna rağmen حتى bin بِالنُّبُوَوَّةِ مُحَمَّد Sallallahu aleyhi ve sellem Ta ki Muhammed'in risaletini ikrar edene kadar bu ehli kitaptan La ilahe illallah demelerine kadar Ramen kılıç kaldırılmaz evu atil cizye ya da cizye verinceye kadar onlardan kılıç kaldırılmaz diyor. Gale Şeyh Süleyman İbn Abdullah e, şeyhin torunlarından Şeyh Süleyman dedi ki ve amma insan la ilaha illallah min gayri ma'rifeti ma'naha ve la bihi. İnsanın la ilahe illallah sözünün manasını bilmeden ve onunla amel etmeden söylemesi ev da'avahu annahu min ehli tevhid ve ve la y'arfu't tevhid kendisinin tevhid ehli olduğu iddiasında olmasına rağmen tevhidi bilmemesi bel rubbeman yuhallasu li gayril lahi min ibadihi bi ibadatihi min ed-du'a vel ve gayri zalik min el ibade bilakis ibadetin çeşitlerinden olan duayı korkuyu kurban kesmeyi adak adamayı tövbe etmeyi yönelmeyi ibadetin bazı çeşitlerini Allah'tan başkasına sarf etmesi yek yekfi fi't-tevhid bu hal üzere olması ve la ilahe illallah söylemesi tevhidi için ye yeterli olmaz. Bel la yakunu illa muşriken ve haletu hadihi. Bu hal üzere olduğu müddetçe ancak ve ancak sadece bir müşriktir. İstediği kadar la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini ne yapsın? ikrar etsin. Ya koulul faqihu kessani el hanefi. haniflerin büyüklerinden kessani dedi ki, اَتْتِرَقُ yuhkam biha bir kavun felafe. Bir kişinin İslamına hükmedilmesi üç şeyle olur. Nassun nas ile olur ve delaletun, delalet ile olur ve tabeiyetun ya da tabeiyi ile olur. Tabeiyi şudur. Mesela darul kufurda ve darul İslam'da yöneticinin veya darat tabi olarak durumu bilinmeyen insanlara hüküm vermedir. Ya da işte çocuk vardır. E, Çocuk küçüktür daha ermemiştir ama annesi babası Müslüman veya kafirse çocuk da Müslüman veya kâfir hükmünü alır. Bu tabaiyya hükmü denir buna. Ee, i̇şte Kessani de bundan bahsediyor. Ee, üç şekilde insanın diyor ya İslam'a ya da küfürüne hükmedilir. Ya Nas'la adamdan bir nasıl görülmüştür? tevhidine dair bir nas görülmüştür veya küfrüne dair bir nas görülmüştür. Ve delaletun ya da tevhidine delalet eden veya küfrüne delalet eden bir şeyle hükmedilir. Veya teba'iyyetun ya da ya darul kufru ise darul kufru tabi, tabi olaraktan küfrüne ya da darul İslam'da ise darul İslam'a tabi olaraktan İslam'ına hükmedilir. Emen nassun nasıl hükmetme noktasına gelince fe huva en ye'tiye bis şehade ev bis şehadeteyn ev ye'ti bihime yel La ilahe illallah Ya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile ne olur? İslamına hükmedilir. Ma, ama ile beraber? Ma'atteberru mimme hu aleyhi sarihen. Önceki batıl dininden teberri etmesiyle açık ile beraber la ilahe illallah veya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi nas ile İslamına hükmetmek demek. Yani çok dikkatli ifadelere inşallah e, bakmaya çalışın. Şurasını tekrar ediyorum çok iyi dinleyin inşallah. Favu an yetti bir şahada veya şahadetin veya yetti biri me. La ilahe illallah ve la ilahe illa Muhammadu Rasulullah. Gelmesi ma attebru mima hu عليه صريحا. Öncükü batıl dininden teberrü açık bir teberri ile beraber bu kelimeyle beraber gelmesi ancak İslam'ı hükmedilir. Yani atıyorum şirkin yaygın olduğu bir toplulukta mesela teşrih şirkinin yaygın Allah subhanehu ve teala'dan alıp beşere verildiği bir dönemde. Bu şirkin yaygın olduğu bir dönemde kişi la ilahe illallah ve la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesiyle beraber teşrihi de Allah subhanehu ve teala'ya verdiğini beyan etmesi açıkça ortaya koymasıyla beraber ancak ne olabilir? İslamına hükmedilir. Yoksa mücerretle la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah kelimesiyle e, İslamına nas, delil olmaz. Evet, ve beyânu hâzîl cümle, ennel kafar asnafun arba. Bu meselede kafirler dört sınıftır diyor. Bir, sınıfum minhum yunkerûna sani a. aslen. Bazı, birinci sınıf vardır. Aslen bunlar e, yaratıcı olan Allah subhanahu ve Teala kabul etmezler. Dehriler gibi yani ateistler gibi ikinci sınıf vardır minhum yokiruna bissani ve yunkiruna tevhidahu. Allahü ve Teala ikrar ederler kabul ederler ama tevhidini inkar ederler. Vatani ve mecuz. Onlar da mecusiler putpereslerdir. Aslında Allah ikrar ederler Allah'ın varlığını fakat tevhidini inkar ederler. Ve üçüncü bir sınıf vardır. Allah subhanehu ve teala ve tevhidini ikrar ederler. Bakın dikkat edin. Allah subhanehu ve teala ve tevhidini ikrar ederler. Fakat e, risaleti inkar ederler. Bunlar da e, felsefecilerden bir kavimdir. Peygamberini inkar ediyorlar. Ve dördüncü sınıf sınıfı minhum bir bislani ve tevhidahu ve risale fil cümle dördüncü sınıfta var ki bunlar işte Allah subhanehu ve teala ikrar ediyor. Allah'ın tevhidini ikrar ediyor. Resulullah sınıfının risaleti ikrar ediyor. Fakat ee, onlar neyi inkar ediyorlar? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin e, Yahudi ve Hristiyanlara gönderilmediğini, sadece Araplara gönderildiğini. Beşinci sınıf koyalım biz buna. İşte insanlar Allah'ı kabul ediyor. Tevhidini ikrar ediyor. E, Peygamberin Risaletini ikrar ediyor. Fakat teşrihi Allah'tan alıp beşere veriyor. Fakat bunlar Allah Subhanahu ve teala'dan, e, Allah Subhanahu ve teala'ya değil, işte kabirlere kurban kesiyor vesaire. Yani burada illet çok önemli. Burada neyi zikrediyor Kesani? İşte tek tek fırkaların şirklerini la ilahe illallah Muhammed beraber öne çıkan bazı şirklerini ikrar ediyor ve bu şirklerle beraber İslam'lılara hükmedilmeyeceklerini bahsediyor. Fe'in kana men sınıfun ve birinci ve ikinci sınıf. Az önce bahsettiği sıralamada yani ateistler, putperestler ve mecusiler yani bunlar eğer la ilahe illallah derseler İslam'a hükmederler çünkü aslen bunlar bu kelimeyi hiç söylemezler. Bu kelimeyi söylerlerse anlarız ki bunlar İslam'a girmişler. Ve enha ulay yemtenu an aslen. Aslan şehadetten imtina eden insanlardır. Ve iza aqrru biha kana zalike delil Eğer bunu ikrar ederlerse imanlarına delil olur. Ve zalike iza qal eşhedü enne Muhammeden Resulullah ee, eğer dersler Muhammed Allah'ın Resulü Şahadet derim ki İlliyanehum yemteni'une min kulli vahidin min kelimeti şahada Fekanel itiyane bi vahidatim minhuma اَيَّتُهُ مَا كَانَتْ دَلَالَةٌ اِيْمَنٍ Yani bu iki şehadetle de gelmeleri ne yapar? Onların imanlarına delalet eder. İstela ilahe illallah desinler. İstela ilahe illallah Muhammedun Resulullah desinler. Aslında bunlar bu kelimeleri ikrar etmekten e, imtina ettikleri için ne zaman bu kelimeleri e, ikrar ederlerse, e, beyan ederlerse ne olmuş olurlar? İslam dinine girmiş olurlar. Eğer üçüncü sınıfsa, üçüncü sınıf neydi? Allah'ı kabul ediyor, tevhid'in ikrar ediyor. Fakat risaleti inkar eden bazı felsefeciler vardı. Bunların la ilahe illallah demesiyle diyor, la yuhkem bi islamihi, islamlarına hükmedilmez diyor, kessani. Yani نَمُنْكِرُ الْرِسَالَ لَا يَمْتَنِيُ her هَذ۪ي maqale. Çünkü risaleti ikrar eden bu tayfeler, la ilahe illallah sözünü söylemekten imtina etmiyorlar. Zaten söylüyorlar. Yani bugünkü topluluklarda teşriği Allah subhanahu ve teala'dan alıp beşere vermekle zaten e, la ilahe illallah inkar ederek bunu söylemiyorlar. La ilahe illallah beraber ne yapıyorlar? Bu küfürleri işliyorlar. İşte tıpkı felsefecilerin küfrü, onların küfrün risaleti inkar. Bu küfrün bir çeşidi. Kimse bunu bunda mukayyet kılamaz. Bazı cahiller çıkıp diyebilirler ya işte o felsefeciler... E, bir, risaleti inkar ediyorlarmış La ilahe illallah diyorlarmış O yüzden İslam'ını hükmetmemiş alimler e, Bugünkülerde e, pe Peygamberin Risaletini değil Allah'ın ilahlığını ilahlığına küfre diyorlar. Onlar en azından Peygamberin Risaletini ikrar ediyorlardı e, Bunlar Allah Subhanahu ve Teala'nın ilahlığını inkar edip Allah Subhanahu ve Teala'ya denk başka ilahlar Tutuyorlar bu daha adam Daha büyük bir küfürdür e, Eğer bunlar derseler e Anne ann Muhammedur Resulullah bu üçüncü sınıf risaleti inkar eden Muhammed Allah'ın Resulüdür derler İslam'larına hükmedilir çünkü aslında bunları yapmıyorlardı. Bu sözü ikrar etmedikleri için ne zaman bu sözü ikrar ederlerse anlarız ki İslam'a girmişler. Wa imkena minasnifirra bi fa'ata bişehadetin fekalle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eğer 4. sınıftansa neydi dördüncü sınıf? La ilahe illallah diyor, risaleti kabul ediyor, peygamberin peygamberliğini kabul ediyor. Yalnız Yahudi restiyanları gönderilmediğini ikrar ediyor. Bunlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deseler dahi İslamlarını hükmedilmez. Hatta yeteberra min dini lezi aleyhi minel Yahudi ve nasrani. Yahudi ve Hristiyanların üzerinde olduğu dinden beri oluncaya kadar İslamlarına hükmedilmez. Liyenne min ha'ulayi men yukiru bir risaleti Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam. Çünkü bunlardan Peygamberin risaletini ikrar edenler vardır. Fakat lakinnehu yakul innehu bu'itha ilal Arab qasaduna gayrihim. Sad Araplar gönderilmiştir derler. Fela yakun itiyanihi bi şehadetini bidun teberri delilen ala imanihi. Eski dininler teberri etmeden sadece La ilahe illallah Muhammedur Muhammadur Resulullah demesi imanına ne yapmaz? Delalet etmez diyor. Ve kaza iza kale Yahudi ev nasrani. Burası çok önemli. Eğer bir Yahudi ve Hristiyan derse Ana mu'minun ev muslim ben müminim müslümanım derse Kale amentu" evu eslemtu. Ya da ben iman ettiğim, teslim oldum derse la yuhkam bi islamih. Bakın burada çok önemli. İslam'ını hükmedilmez lianhum yeddaun enhum mu'minun ve muslimun. Çünkü onlar iddia ederler ki biz müminleriz, Müslümanlarız ve iman ve İslamı huve İslam ve iman kendi dinleridir zaten zanneder Yahudi ve Hristiyanlar. Allahu Akbar. Ne kadar büyük bir tabir. Yani Allah ona rahmet etsin keserniye. Ya o dönemden aslımıza fetva vermiş Bugünküler de Müslümanız, müminiz, iman ettik, teslim olduk. Biz de hak din üzereyiz, biz de İslam üzereyiz, biz de iman üzereyiz diyorlar. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeleri onların İslam'ına ne yapmaz? Delalet etmez. Çünkü onlar bunları söylemekle beraber şirkin 50 çeşitini Allah Subhanahu ve Teala'dan başka Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı şirkin ve küfrün 50 çeşitini ne yapıyorlar? İzhar ediyorlar. Devam ediyor kesanne rahimeullah. Walau qala yahudi aw nassrani bi'l yahudi ve hristiyan dese ki eşhedü en la ilaha illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Wa tabarra min'el yahudi aw en Ben Yahudilikten ve Hristiyanlıktan beriyim. La yuhkam bi'islamih. Allahu ekber. Adam böyle dese bile İslam'ına hükmedilmez diyor. La ilahe illallah dese, ben Yahudilik ve Hristiyanlıktan beriyim de dese İslam'ına hükmedilmez. Niye? Li'annahum la yamtani'un an kelimetet tevhid. Çünkü onlar kelime-i imtina etmiyorlar. Wattabaru min el yahud ve'n nasrani. Ama Hristiyanlıktan ve Yahudilikten beriyim kelimesine gelince la yakunu delili duhulu fi dinil islam. İslam dinine girdiğinin delili olmaz. Niye? Li ihtimali şu ihtimal vardır ve o bu teberrisi ile beraber yahudi ve hristiyanlıktan uzak olmasıyla beraber İslam'ın dışında başka bir dine de girmiş olabilir değil mi ihtimal olduğu zaman ne olur o zaman fela yuslihu iman ihtimal ihtimalle beraber bakın bu çok önemli bir kaidedir ihtimalle beraber teberri etmesi bazı batıl dinlerden imanına delil olmaz eğer ihtimal varsa, walla akar rame adelike fakalat eğer şunu ikrar ederse şununla beraber daxal tufi dini İslam, tufi dini Muhammed diyecek ki la ilaha illallah ve La ilahe illallah diyor, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yahudili Hristiyanlıktan da beriyim. Ve Muhammed'in dinine girdim derse Hükme bil İslam İslam ile hükmedilir. Lizevalil ihtimal. Çünkü ihtimal artık ortadan kalkmıştır. Bi hadiyel karine. Bu delil ile Allah subhanehu ve teala en iyi bilendir. Beda'i sanai fi tertibi şirai lil imami alayeddin Ebu Bekir el el-Hanefi bunu Allah ona rahmet etsin. Ne güzel de açıklamış. 7. E, cilt e, sayfa 102 ve 103. sayfalarda e, bedai Sanayi Sana'i meşhur kitabında ne yapıyor? Beyan ediyor. Allah ona rahmet etsin. Ne kadar da güzel ne yapmış? E, i̇krar etmiş. E, ders biraz uzadı. İnşallah devam edeceğiz. ikinci bölümü olacak. Alimlerin kavilleri bunda kalmadı. Daha hanbelilerden, e, hanbelilerden inşallah nakiller var. Aynı şekilde bir kestaniye müttefik olan ve sonradan gelen Necit ulemasının bu meselede kavirleri var. İnşallah bir dahaki dersimizde ikinci parçası ile beraber inşallah kişilerin İslamını nasıl hükmedilir, nasıl hükmedilmez inşallah tamamlayacağız. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resul'ün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa da nefsimden ve şeytanımdandır. Ve ahire davana hamdulillahi rabbil alemin subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedu en la ilahe illa ente estağfurika ve tubilek.